1. hadis. Hazreti Ayşe'den mervi'dir. Buyurdu ki: Resul Ekrem Hazretlerine etin içinde kol eti ziyade sevgili değildi. Lakin Resul Ekrem Hazretleri eti bazı bazı bulurlar ve yerlerdi. Ve kol etin tez pişeni olduğu için Resul Ekrem Hazretleri yemesinden ziyade tez bitirmek üzere kol etine acele ederdi. Bu cihetle kol etine muhabbet eder zannolunurdu. Bu durumda Hazreti Ayşe buyururlar ki Resul Ekrem Hazretlerinin kalbi şerifinde nefsi kala haşaki muhabbeti ola. Belki Resul Ekrem Hazretlerinin kalbinde Masiva Allah'tan yani dünyadan bir şeye muhabbet edecek yer yoktur. Belki kala muhabbet tabiri şunun içindir ki insan bedeninin sahibinde hakkı vardır. O hakkı bedene vermek ile beden yıkılmaktan salim olup ubudiyette çalışır. Bedenin tüm haklarından biri bazı bazı et yemektir ki et sağlığı korumaya sebeptir. Adet ilahiyye böyle caridir. 18. Hadis Abdullah bin Cafer'den Mervidir buyurur. resul Hazretlerini işittim buyururlar idi. Etin gayet latih ve lezizi sırt etidir. Malum ola ki Resul-ü Ekrem hazretlerinin masivaya yani Allah'ın dışında olan her şeye memelerinden bilmemek lazım gelmez. Belki her şeyi pek ala bilirler lakin meyletmezler. Nitekim sırt etinin latif olduğunu bildikleri gibi. 19. hadis Hz. Aişe'den Mervi'dir. Resul-ü Ekrem hazretleri buyurdu sirke ne güzel katıktır. Yani sirke zatında yahut tekerlük ve zorluk olmadığı cihetle ne güzel katıktır. 20. hadis, Hazreti Ali'nin hemşiresi olan Hazreti Hanı buyurdu ki, Mekke-i mefet olunduğu gün, Resul-i Ekrem Hazretleri haneme teşrif buyurdular. Ve yiyecek var mıdır diye sual buyurdular. Yemeğe uygun kuru ekmek ile sirkeden başka bir şey yoktur dediğinde, getir o kuru ekmek ile sirkeyi. Ol Hanı ki onda sirke olan. Katıktan hali olmadı buyurdular. Yani katık ciyetinden kafi olur. Sair kata ihtiyaç olmadı demek olur. 21. Hadis Ebu Musa'l-Eş'ari'den mervidir der ki resul Ekrem Hazretleri buyurdu Hatunların üzerine Hazreti Ayşe'nin üstünlüğü Sair yiyecek üzerine teridin yani selip de denir Yağlı ıslanmış ekmeğin üstünlüğü gibidir. Terit, çorba yağ süt ile karışmış ekmeğe denir. Kezalik et suyu ile karışmış ekmeğe dahi derler. Lakin et suyu ile ıslanmış olan terit, ziyade lezzetli olur ve yiyene kuvvet verir. Nihayet kitabı sahibi buyurdu ki, Bu makamda teritten murat, et suyundan, suyundan yapılanıdır. Zira Arap yanında terit, ekseri etten olur. Muhaddisi'ni kiram, Resul-i Ekrem hazretleri, Hazreti Aişe'yi teride teşbih buyurduğunun sebebini şöyle beyan buyurdular. Et ile olan terit lezzet ve kuvveti toplayıp yenilmesi kolay ve hazmı güzel ve vücuda faydalı olduğu gibi. Hazreti Ayşe’nin yaratılışı güzel, lisanı tatlı ve Resul-i Ekrem Hazretlerine hulus ve muhabbeti ve hüsnü muaşereti yani güzel geçimliliği ve Resul-i Ekrem Hazretlerinin kelam-ı şerifini anlamaya selahiyetli ve rızayı şerifini tahsile tam çalışması vardır. Hatta Hazreti Ayşe'nin Resul-i Ekrem Hazretlerinden aldığı hakikat ve hükmü diğer kadınlar almadılar. Belki Hazreti Ayşe'nin Resul-i Ekrem Hazretlerinden rivayet ettiği haberler gibi erkekler bile rivayet etmedi dediler. 22. Hadis Ebu Hureyre'den Mervi'dir. Ebu Hureyre, resul Ekrem Hazretlerini keşten, yani yağsız peynir, süt kurusu, tozu, bir parça yiyip mübarek elini ve ağzını yıkadığı halde gördüm. resul Ekrem Hazretlerinin tabiatı şeriflerinde kemal-i nezafet olduğu için keş yedikten sonra mübarek ellerini ve ağızlarını yıkadılar. Bu hadisten anlaşıldı ki, her yemekten sonra elini ve ağzını yıkamak sünnettir. Bir zamandan sonra Ebu Hureyre, resul Ekrem Hazretlerini gördü. Bir koyunun sırf tarafından bir miktar yediler. Yedikten sonra namaz kıldılar. Namaz için abdest almadılar. Bu hadisten anlaşılır ki ateşte pişmiş yiyeceği yiyenlerin abdesti bozulmayıp fakat temizlik için elleriyle ağızlarını yıkamak lazım gelir. Hadisin özeti, rivayet olundu ki Hz. Ebu Hureyre resul Ekrem Hazretlerini keş tabir olunan yiyecekten bir miktar yedikten sonra mübarek elleriyle ağzını yıkadığını ve bir müddet sonra bir koyunun arkasından biraz yiyip, daha sonra abdest almayarak namaz kıldığını görmüş idi. 23. Hadis Enes bin Malik'ten Mervi'dir buyurdu, resul Ekrem Hazretleri Safiye'yi tezevüç ettiğinde, hurma ve kavrulmuş un yani de denilen, öyle bir yiyecektir ki onu su ile karıştırıp, Tava içinde helva gibi pişirirler. Düğün yiyeceği için hazırladılar. Hazreti Safiye, Musa peygamberin kardeşi Harun aleyhisselamın neslindendir. Safiye kavminin hatunlarının ziyade güzelidir. Kenane bin Ebi Hakik'in nikahı altındaydı. Meskul Kenane, Hayber vakasında Hicri 7. senesi Muharrem'inde öldürüldü idi. resul Ekrem hazretleri Safiye'yi kendisi için seçti ve nikah iledi. Safiye uykusunda görmüş idi ki, ay kendi hanesine indi. Hazreti Safiye'nin bu rüyası, Resul-i Ekrem hazretleri kendisini nikah eylemekle tabir olunmuştu. 50 senesi ahirete irtihar buyurup, baki mezarlığına defne olundu. i̇bn Hacer buyurdu ki, Velime yani düğün yemeği o yiyecektir ki, nikah akti vaktinde hazırlarlar. Yahut nikahtan sonra yaparlar. Velime sünnet-i müekkededir. Eftal olan nikah akdi vaktinde yapmaktır, dediler. 24. Hadis Resul-i Ekrem hazretlerinin kölesi, Ebu Rafi hazretlerinin zevcesi, Hazreti Selma'dan mervidir. Ebu Rafi hazretlerinin ismi Eslem'dir. Daha önce Hazreti Abbas'ın kölesiydi. Hazreti Abbas, şeref İslam ile müşerref olduğunda, Ebu Rafi'i resul Ekrem Hazretlerine hediye iletti. resul Ekrem Hazretleri dahi ziyade sevincinden Ebu Rafi azad eyledi. Daha sonra resul Ekrem Hazretleri oğlu İbrahim Hazretlerinin kabilesi olan Selma adındaki cariyesini Ebu Rafi'ye tezviyce eyledi, evlendirdi. Hazreti Osman Efendimizin şehadetinden önce Ebu Rafi Medine'de vefat etti. Selma rivayet buyurdu ki, i̇mam Hasan ve İbni Abbas ve Abdullah bin Cafer. Selma'ya ziyaret amacıyla geldiler. Dediler ki, Ya Selma, bizim için bir yiyecek hazır eyle ki, resul Ekrem hazretlerine ziyade sevimli ve seve seve yediği yiyecek olsun. Bu zatlara cevabında Selma dedi ki, Ey benim oğulcuğum, Resul-i Ekrem hazretlerinin severek yediği, yiyeceği sen bugün onu seve seve yemezsin. Onların her biri dedi ki, o yiyeceği bizler severek yeriz. Hemen sen, resul Ekrem hazretlerinin sevdiği yemeği bizim için hazırla buyurdular. Hadisi rivayet eden ravi dedi ki, Selma hazırlamak için kalktı. Biraz arpa alıp değirmende çekerek un yaptı. Sonra o unu toprak tencere içine koyup pişirdi. O tencereye koyup pişirdiği hamurun üzerine bir miktar zeytinyağı koydu. Biber, zencebil, ve kâkûle, yani çöğen kökü, ve darçın döküp o yiyeceğin üzerine ekti. Selma bu yiyeceği i̇mam Hasan ve İbni Abbas ve Abdullah bin Cafer'in huzuru şeriflerine getirdi. Selma dedi ki, bu yiyecek resul Ekrem hazretlerine ziyade sevimliydi. Bu yiyeceği severek yönelip yerdi. Hadis'in özeti, Ebi Rafi'in zevcesi Selma'a ne der ki, i̇mam Hasan bin Ali ile Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Cafer Selma'yı ziyarete gelip, resul Ekrem Hazretlerinin ziyade seve seve yedikleri bir yiyeceğin hazırlanmasını istediler. Hazreti Selma Ey benim oğullarım! Hazreti Peygamber'in severek yediği yiyeceği bugün siz seve seve yemezsiniz, diye her birine cevap verdiğinde, evet Resulullah'ın seve seve yediği yiyeceği biz severekten yeriz. Sen hemen Hazreti Peygamber'in ziyadece sevdiği yiyeceği bize hazırla demiş olduklarından kalkıp, değirmende biraz arpa üyüttükten sonra, bir tencere içine koyup, bir çeşit arpa unu pişirdikten sonra, üzerine biraz zeytinyağıyla, biber ve zencebil ve kâkule ve darçın gibi baharet ekerek, zikrolunan zavrât-ı kiramın huzurlarına getirip, Resul-i Ekrem Hazretlerinin tam bir istekle yönelip, iştaha buyurdukları yiyecek işte budur buyurmuşlardı. Bu hadis-i şerifi beyandan Murat, Resul-i Ekrem hazretlerinin her nasıl yiyecek olur ise tahkir etmeyip, severek ve istekle yediklerini beyandır. 25. hadis Cabir bin Abdullah-ı Ensariye'den Mervidir buyurdu. Resul-i Ekrem hazretleri bizim hanemize teşrif buyurular. Biz dahi onun için bir koyun kestik. Bizim koyun boğazladığımızı gördüğünde buyurdular ki, bu menzilde olan cemaat bizim eti sevdiğimizi bildiler. Biz istemeden bizim beğendiğimiz et ile ziyafet murad edip başka yiyecek kaydında olmadılar. Bu hadiste işaret vardır ki, Hane sahibi mümkün ise misafirin sevdiği şeyi tedarik eylesin. Misafire dahi layık olan budur ki, Hane sahibine zahmet olmaz ise sevdiği yiyeceği istesin. Bu hadis-i şerifte bir kıssa vardır. Şeyh İbni Hacer bu kıssayı Hazreti Cabir'den şu yönüyle rivayet etti ki, Hendek kazasında Hazreti Cabir, resul Ekrem hazretlerinin yemek yemediklerini hissedip evine geldi. Hanımına dedi ki, yanında yemeğe uygun bir şey var mıdır? Zira resul Ekrem hazretlerinde ziyade açlık hissettim dediğinde, Hanımı bir dağarcık çıkardı ki, içinde bir kile, yani bin dirhem miktarı arpa var. Ve dahi bir semiz koyunumuz var, dedi. Cabir buyurdu ki, ben o koyunu boğazladım. Ve hatun arpayı değirmende çekip un etti. Ve eti çömleğe koyup ateş üzerine koyduktan sonra, ben resul Ekrem hazretlerine ayaklarının toprağına yüz sürüp dedim ki, Ya Resulallah! İki üç adama yetecek miktar yiyecek hazır ettim. Zatınız bir iki arkadaşınızla teşrif buyurup, bu bendenizi, kulunuzu mesur edin diye davet ettim. resul Ekrem Hazretleri dahi hendek gazasında hazır olanların hepsine buyurdular ki, Ey ehl hendek! Cabir yiyecek hazırlayıp hepinizi davet eder. Cümleniz Cabir'in davetine icabet ediniz buyurdu. Hazreti Cabir buyurdular ki, Resul-i Ekrem Hazretleri ehl-i hendeyin cümlesini davet ettiği gibi ben evde olan yiyeceğin azlığını ve ehl-i hendeyin çokluğunu düşünüp telaşa düştüm. Resul-i Ekrem Hazretleri buyurdu ki ya Cabir sen sürat ile ve ehl-i beytine söyle ki ben varmadıkça çömleği sehpa üzerinden indirmeyesin ve hamuru ekmek yapmayasın. Ben dahi sürat ile evime gidip Resul-i Ekrem Hazretleri'nin emrine intisar ettik. Ve o saadetle teşrif buyurdular. Hamuru mübarek ağızlarından biraz tükürük ve çömleğe dahi biraz tükrük koyup ve her birine bereket ile dua ettiler. Ve buyurdular ki, hamuru ekmek yapmaya başlasınlar ve çömleyi sehpadan indirmeden kevgir ile içinden etini kurtarsınlar. Cabir dedi ki, ''Eli hendek bin adet miktarı var idi. Hepsi turna kuşu gibi doyup gittiler.'' Ve çömlek önceki gibi sehpa üzerinde kaynar ve bu kadar ekmek yendikten sonra hamur evvelki kadar idi. i̇bn Hacer'in beyan ettiği kıssa budur. İşte şu mucize-i bereketi bin zatın huzurunda onları ona alakadar göstererek Hazreti Cabir kasemle ilan ediyor. Demek şu hadise bin adam rivayet etmiş gibi kat'i denilebilir. Yirmi altıncı hadis Hz. Cabir'den Mervidir buyurdu. Resul-i Ekrem hazretleri Mescid-i Şerif'ten yahut Beyt-i Mübareklerinden çıktılar. Ben kendilerine yakın idim. Ensardan bir hatunun hanesine indiler. O hatun Resul-i Ekrem hazretleri ve etbaına ziyafet için bir koyun kesti. Pişirik pişirip yüksek huzurlarına getirdi. Resul-i Ekrem hazretleri o koyundan hazır olan ashabıyla yediler o ensarlı hatun, Resul-i Ekrem hazretlerinin huzuru şeriflerine biraz taze hurma konulmuş bir sepet getirdi. O hurmadan yediler. Sonra öğlen namazı için abdest aldılar. Öğlen namazını kıldılar. Sonra o hatunun ziyafetinde başlangıçta kuşluk yiyeceğini yediler. Sonra akşam yiyeceğini ikindinden evvel yediler demektir. Burada birkaç meseleye işaret edilmiş olmaktadır. Bir yiyeceğin bir miktarını sabah ve diğer miktarını akşam yemek caiz oluşudur. Diğeri, yemeğin akabinde yemiş tipi şeylerin yenilmesinin caiz olduğu ve diğeri, bir abdest ile birkaç vakit namaz kılınmasının caiz olduğu. Diğeri, ateşte pişen yiyeceğin yenilmesinde abdest yenilemenin lazım olmadığı. Diğeri, bir günde iki kere yemek yemek caiz olduğu ancak sünnet olanın bir defasında gayet az yemek olduğudur. 27. Hadis Ümmü Münzir'den mervidir, meskur Ümmü Münzir'in ismi Selma'dır. resul Hazretleri'nin halalarından biridir, buyurdu. resul Hazretleri benim haneme teşrif etti. Hazreti Ali onun ile beraber ve benim hanemde asılı birkaç hurma salkımı var idi. Ümmü Münzir buyurdu. resul Hazretleri ayak üzerine kalkıp, o aslı salkımdan hurma yenilmesine başlandı. Hz. Ali dahi Resul Ekrem Hazretleri ile salkımdan hurma yemeye başladı. Resul Ekrem Hazretleri Hz. Ali'ye hitap edip buyurdu ki: "Ya Ali, sen hurma yemekten ferahat eyle. Zira sen hastalıktan yakında kurtulup evvelki sağlığın mertebesine varmadın. Sana zarardır." Ümmi Münzir dedi ki: "Hz. Ali Resul Ekrem Hazretlerinin emir şerifine imtisalen Hurma yemeği terk edip oturdu. O asılı hurma salkımından yerlerdi. Ümmü Münzir buyurdu ve Hazreti Ali hurmadan feragat eyledi. Hasreten Hazreti Ali için vesaire hazır olanlardan istekli olanlar için kolu arpa unu ile pişirip hazırladım. Resul-i Ekrem Hazretleri o yiyeceği gördüğünde buyurdular ki, ''Ya Ali şu yiyecekten ye, bu yiyecek senin mizacına ziyade muafıktır i̇bn Hacer buyurdu ki, resul Ekrem hazretlerinin, Hazreti Ali hurma yemekten men ettiklerinin hikmeti budur ki, mutlaka hastalıktan yeni kalkmış kimseye yemiş çeşidi şeylerin zararlı olduğunu beyandır. Zira, mide yemiş tipi şeylere tez alışmaz. Tabiat zayıf olmakla o yemişin zararını defe kadir olamaz. Arpa suyunda gıdalanma ve yumuşatma ve tabiatı takviye etmekle Hastalıktan kalkan kimseye gayet faydalıdır. Ve bu hadis-i şerifte işaret vardır ki gerek hastaya ve gerek hastalıktan yeni kurtulan kimseye terhiz lazımdır. İbn Mace letaifinden bir şey rivayet eder ki Hazreti Süheyb buyururlar ki Gözümün biri ağrıdı. Bir gün Resul Ekrem Hazretlerinin huzuruna çıktım. Önlerinde ekmek ile hurma var idi. Beni yemeğe davet ettiler. İcabet edip yemeğe başladığımda, Gözün ağrırken niçin hurma yersin buyurdular. Ve tarafı acizanemden, Ben hurmayı ağırmayan gözüm cihetinde çiğnemekteyim diye cevap verişime tebessüm buyurup, Hurmayı yemeye müsaade buyurdular. 28. Hadis Hazreti Aişe'den Mervidir buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri bazen sabahleyin benim kaldığım haneye teşrif edip buyururlardı ki yanımda sabah yiyeceği olacak bir nesne var mıdır? Ben bazı vakit Ya Resulallah yoktur cevabı verirdim. Derlerdi ki ben oruca niyet ettim ve o gün oruçlu olurlardı. Hazreti Aişe buyurdular. Resul-i Ekrem Hazretleri adetleri üzere bir gün teşrif buyurdular. Ben dedim ki, Ya Resulallah, bize bir gün bir hediye verildi. Buyurdular ki, o hediye nedir? Ben dedim ki, haysdır. Yani hays, hurma, yağ ve un hepsi karıştırılıp pişirmekten oluşur. Bazı kere un yerine yağsız peynir koyarlar. Lakin el ile oğup bu üç şeyi karıştırarak yaparlar. Eside gibi tatlı ve latif bir yiyecek olur. Buyurdular ki, ya Ayşe, bil ki ben bugün oruçlu olmayı dilemiştim. Lakin oruca kat'i niyet etmemiş idim. Hazreti Ayşe buyurdu ki, Resul-i Ekrem Hazretleri oruç tutmayı dileyip ve oruca kesin niyet yani niyeti cazime etmediğini beyandan sonra haysdan yediler. 29. Hadis Yusuf bin Abdullah bin Selam'dan mervidir. Abdullah bin Selam, ve oğlu sahabilerdir. Abdullah bin Selam'ın oğlu dünyaya geldiklerinde oğlunu Resul Ekrem Hazretlerinin huzuru şerifine getirdi. Resul Ekrem Hazretleri kucağına alıp Yusuf tesmiye buyurdular ve Müşharun iley Abdullah bin Selam sahabenin büyüklerindendir. 43 tarihinde Medine-i Münevvere'de vefat etti. Yusuf bin Abdullah buyurdu. Ben Resul Ekrem Hazretlerini gördüm. Arpa ekmeğinden bir parça mübarek eline aldı. O bir parça ekmeğin üzerine bir hurma koydu ve buyurdu, ''Şu hurma, şu arpa ekmeğinin katığıdır.'' Daha sonra o hurma ile ekmeği yediler. Bu hadisi şerifte, ''Gıdayı bir yönüyle ıslah etmek uygun olduğuna işaret vardır.'' dediler. ''Zira arpanın tabiatı soğuk ve kurudur. Hurmanın tabiatı sıcak ve yaştır. Hurma ile arpa muhtedil olur.'' Diğer yiyecekler buna kıyas olunsun. Otuzuncu hadis. Enes bin Malik'ten Mervi'dir buyurdu ki, resul Ekrem Hazretleri Sef'le ziyade rağbet ederlerdi. Tirmizi'nin şeyhi olan Abdullah buyurdu ki, yani Enes Hazretleri Sef'il lafzıyla tencerenin yahut içinde yemek yenilen kabın dibinde kalan yiyeceği murad eder. Bu hadis-i şerifte resul Ekrem Hazretleri'nin tevazuuna delalet vardır. Hadis'in özeti Hz Enes buyurdular ki resul Ekrem Hazretleri tencerenin dibinde kalan yiyeceği severlerdi. Bu hadis-i şeriften istifade edildiğine göre resul Ekrem Hazretlerinin adeti şerifleri ehil ve iyal ve misafir ve muhtaçları kendilerinden önce tutarlar idi. Ve tencerenin üstünde olanı zikredilenlere verip kendileri tencerenin dibinde kalan yiyeceği yerlerdi. Tencerenin dibinde kalan yiyeceği sevmeleri, diğerlerini nefs-i şerifleri üzerine yemek yedirmede tercih buyurdukları içindir. 19. Bab. Resulü Ekrem Hazretlerinin yemekten evvel ve sonra mübarek ellerini yıkamaları sıfatı hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanındadır. 1. hadis i̇bn Abbas rivayet buyurdular ki, resul Ekrem hazretleri kazayı hacet edecek yerden çıktılar. Ve huzurlarına yiyecek getirdiler. Yüksek huzurlarında olan bazı sahabe dedi ki, Ya Resulallah, yüksek zatlarınıza abdest suyu getirelim mi? Buyurdular ki, Namaz kılmak murad ettiğim vakitte ben ancak abdest ile emrolundum. Muhaddis'in dediler ki resul Ekrem hazretlerine, Abdest suyu getireyim mi diyen sahabi, yemekten önce abdest almak farz zan edermiş. Bundan dolayı Resul-i Ekrem Hazretleri buyurdular ki, abdest namaz için farzdır. Yoksa yemek yemek için farz değildir. Malum ola ki abdest birkaç yerde lazımdır. Namaz ve tilavet secdesi, Kur'an'ı ele alma ve kabe Tavaf. İkinci hadis. İbni Abbas buyurdu ki Resul-i Ekrem Hazretleri heladan çıktılar. Huzurlarına yiyecek hazırlandı. Bazı sahabe dediler ki Ya Resulallah abdest almaz mısınız? Buyurdu ki namazımı kılacağım zaman abdest alacağım. Halbuki bu vakitte yiyecek yiyeceğim namaz kılacak değilim. Abdesti almayı gerektirecek bir durum yoktur buyurdular. Bu iki hadiste yiyecekten evvel abdest almanın vücubunu nef yeden, yiyecekten evvel ellerini yıkamanın müstahap olmasını nefi lazım gelmez. Üçüncü hadis Selman-ı Farisi'den rivayet olunur. Buyurdular ki, ben Tevrat'ta okudum. Yiyeceğin bereketinin sebebi, yemek yedikten sonra ellerini yıkamaktır. Yemekten sonra el yıkamak, berekete sebep olduğunu, Tevrat'ta okumuş olduğumu Resul-i Ekrem Hazretleri'ne haber verdim. Resul-i Ekrem Hazretleri benim sözümü dinleyip, yiyeceğin bereketine sebep, yemek yemeden evvel ellerini yıkayıp, yemek yedikten sonra ellerini yıkamaktır buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri işaret buyurdular ki, Şeriat-ı Muhammediye, Tevrat'ın üzerine ziyadedir. Zira Tevrat'ta, yemekten sonra elini yıkamak idi. Ama Şeriat-ı Muhammediye'de hem yemekten önce, hem yemekten sonra elini yıkamaktır. Malum ola ki, yemekten evvel ellerini yıkamak, nimeti temiz bir şekilde karşılamaktır. Allah'ın ihsanı olan o yiyeceğe tazim ve ikramdır. Yemekten sonra ellerini yıkamak, yemeği yeme vaktinde hasıl olan şeyden ellerini temizlemek içindir. 20. Babı Resul Ekrem Hazretlerinin yemekten evvel ve sonra bismillah ve elhamdülillah gibi söylediği kelam hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Birinci hadis Hazreti Ebu Eyyub el mervi'dir. Müşarun ile sahabelerin büyüklerindendir. İsmi Halit bin Zeyt'tir. Ensar'dan Hazreç kabilesindendir. Hazreti Ali ile çok hartlerde bulundu. Konstantiniyye'ye yani İstanbul'a Allah yolunda mücahit olarak teşrif edip Dârü göç etmiştir. Hala İstanbul Eyüp semtinde kabri şerifi ile teberrük olunur. Ahval ve menakibi kitaplarda yazılmış olmakla burada tafsile gerek olmamıştır. Hazreti Halit buyurdu. Bir gün Resul Ekrem Hazretlerinin huzuru şerifinde idik. Resul Ekrem Hazretleri için yiyecek hazırlandı. Biz dahi beraber yemeye başladık. Hazreti Halit dedi ki, ben müddet ömrümde, yememizin başlangıcında bu yiyecekten bereketli yiyecek görmedim. Yine bu yiyeceğin sonunda bu yiyecekten bereketsiz yiyecek görmedim. Hasılı kelam, Hazreti Halit demek ister ki, o yiyecek ki, huzuru Resulullah'a geldi. Biz ondan yemeye başladık. Yiyecekte ziyade bereket var idi. Birden o yiyecekten bereket zahil oldu. Ben dahi taaccüp edip Resul Ekrem Hazretlerinden sormam lazım geldi. Ben ya Resulallah bu ne keyfiyettir ki bu yiyecekten bereket birden zahil oldu dedim. Resul Ekrem Hazretleri bana cevaben buyurdu ki ya Halit biz yemeye başladığımızda bismillah deyip başladık. Allah Teala yiyeceğe bereket ihsan eyledi. Biz yiyeceğe başladıktan sonra bir kimse yiyeceği oturdu, o kimse Bismillah demedi. Şeytan o kimse ile yiyip yemekten bereket zahil oldu diye Hazret-i Halide cevap buyurdular. Cumhur ulema, şeytan yer ve içer dediler. Ve yine buyurdular ki, bir cemaat yemeye beraber başlasa, içlerinde biri Bismillah dese, sairlerine de kifayet eder. Ama Sonradan bir kimse o cemaatın içine gelip yemeğe otursa, Bismillah demese, o kimseye önceki besmele kifayet etmez. Besmelesiz yiyen kimse ile şeytan beraber yer. Nitekim hadisten anlaşıldı ki, eğer denilse, resul Ekrem hazretleri ile o sonradan gelen adam sebebiyle yiyecekte nasıl şeytan bulunur ki? resul Ekrem hazretlerinin sahi devletinde, Hazreti Ömer'in geçtiği yoldan şeytan bile geçmezdi. Cevap olarak Resul-ü Ekrem Hazretleri sahabeye besmele'siz yemek yiyen ile beraber şeytanın yemesini bil fiil göstermek murat buyurdular. Ve haşa, sünma haşa ki resul Ekrem Hazretlerinin huzuruna şeytanın gelmesi düşünülemez. İkinci hadis Hazreti Ayşe'den mervidir buyurdu resul Ekrem Hazretleri buyurdular ki, Ümmet ve ashabım sizden biriniz yemek yemeye başlayıp Bismillah demeyi unutsa o kimse Bismillah evvelehu ve ahirehu desin. Yani yemeğin tüm eczasında Allah Teala'nın ismi ile yerim demektir. Bu hadisi rivayet eden Tirmizi'nin bunu zikirden muradı. Yiyen kimse Besmele'yi unutsa o kimseye Besmele demek ne yolla olacağını beyandır. Malum ola ki, emir vücub için ve mendubiyet ve mübah için olur. Bu makamda resul Ekrem Hazretlerinin Bismillah evvelehu ve ahirehu desin emri, mendubiyet içindir. Yani gerek yiyeceğin evvelinde Bismillah demek, gerek unutup yeme esnasında Bismillah evvelehu ve ahirehu demek, mendub ve müstahaptır dediler. Bir tenbih, Bismillah evvelehu sözünde Lam'ın fethiyle ve ahire o sözünde Ran'ın fethiyle okunacaktır. Üçüncü hadis Ömer bin Ebi Seleme'den rivayet olundu ki Ömer bin Ebi Seleme ki resul Ekrem hazretlerinin yüksek huzurlarına girdi. Halbuki resul Ekrem hazretlerinin yanında yiyecek var idi. Ömer'e şefkat edip buyurdu ki Ey benim oğulcuğum yemeğe yakın ol dahi Bismillah de ve sağ elinle yemeği ye ve kendi tarafından ye ve başkasının önünden lokma alma. Ömer bin Ebi Seleme, resul Ekrem Hazretlerinin üvey oğludur. Validesi Ümmü Seleme, resul Ekrem Hazretlerinin ezvacı mutahharatındandır. resul Ekrem Hazretleri Dar-ı ettiğinde Ömer dokuz yaşına ulaşmış idi. Seksen tarihinde vefat etti. Hülasa-i Kelam resul Ekrem hazretlerinin üvey oğlu olan Ömer bin Ebi Seleme'ye yemeğin adabını talim buyurdular. Bir tenbih, cumhur-u ulema dedi ki, bu hadis-i şerifte üç emir vardır. Biri Bismillah ve biri sağ el ile yemek ve biri önünden yemek. Her biri menduviyet içindir. Bazı ulema sağ ile yemek işi vücub için olduğu düşüncesine vardılar. Dördüncü hadis. Ebu Said el-Hudri'den Mervidir buyurdu. resul Ekrem Hazretleri yeme işlemi bittikten sonra Elhamdülillahi lezi et'amena ve sakana ve cealena Müslümin buyururlar idi. Yani bizi yedirip içiren ve Müslümanlardan kılan Allah'a hamd olsun. Bu hadis-i şeriften anlaşılır ki yemekten sonra Allah'a hamd etmek sünnettir. Denildi ki yemekten sonra Allah'a hamd İrad etmenin faydası, nimeti verene şükrü edadır. Şükrün Allahu u Teala'dan ziyade olmasını taleptir. Zira Allah buyurdu, Eğer şükrederseniz, elbette ben de size nimeti ziyade ederim. İbrahim 7 5. Hadis Rivayet olundu ki, Ebu Ümame buyurdular. resul Ekrem Hazretlerinin huzurundan yemek sofrası kaldırıldığı vakit, Ben... Allah'a hamd ederim. Öyle bir hamd ile ki nihayeti yok ve riya ve gösterişten uzak ve daim ve kesik değil. Ve öyle bir hamd ile ki terk edilmiş olmayıp ondan da yüz çevrilmeyip müstahni kalınmadığı halde ey Rabbimiz diye hamd ederlerdi. Bu hadis-i şeriften anlaşılır ki yemek işlemi bittiği vakit Cenab-ı Hakk'a mutlaka hamd eylemek Sünneti i Şeriftir. Beyhaki buyurdu ki, haberde varit olmuştur ki, bir cemaat bir sofrada yemek yerken, içlerinden bir kimse eğer doymuş olursa, dahi sofradan kalkmasın. Zira oturan kimseler utanmış olur. Özetle, sofraya beraber oturup, beraber kalkmak gerektir. Müslim'de rivayet olundu ki, resul Ekrem Hazretleri bir kavmin yanında yiyecek yeseler, o kalme dua etmeden gitmezlerdi. Altıncı Hadis Hazreti Aişe'den rivayet olundu ki, resul Ekrem Hazretleri ashabdan altı kimse ile yemek yerlerdi. Şimdi bir Arabi geldi. Bismillah demeyip o yiyeceği iki lokma eyledi. Hülasa Arabi iki lokma alınca yemek tükendi. resul Ekrem Hazretleri buyurdular ki, eğer Arabi Bismillah demiş olsaydı, Bismillah demenin bereketi sebebiyle yiyecek size yeterdi. resul Ekrem Hazretleri beyan buyurdular ki, o Arabi'nin besmeleyi terki sebebiyle yemekten bereket gidip yiyecek tükendi. Yedinci hadis. Hazreti Enes'ten menkuldür buyurdu. resul Ekrem Hazretleri buyurdular ki, Allah Teala o kuldan razı olur ki, bir kere yemek yemekle yer, yani bir kere de yer. Ve bir kere su içmekle içer, yani bir kere de içer. O yemek karşılığında ve o içmek mukabilinde Hazreti Allah'a hamd eder. Yani kişi yiyip yahut içip Allah'a hamd etmesi sebebiyle Hak Teala o kulundan razı olur. 21. Bab Resul-i Ekrem Hazretlerinin su içtikleri kaseleri hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanındadır. Birinci hadis Hazreti Sabitten menkuldür ki buyurdu. Enes bize ağaçtan yapılmış kuvvetli ve kenarı demirden çemberlenmiş bir kadeh çıkardı. Enes dedi ki ya Sabit. İşte bu gördüğün kase Resulü Ekrem Hazretlerinin su içtikleri kasedir. Mirik Şah dedi ki Hazreti Enes'in çıkardığı kase halis ağaçtan yapılmış, gayet güzel, eni uzunluğundan fazla idi. Güya Fıkarayı. Nakşibendiye'nin keşkülü, yani keşkül, yüzünden bir kapak açılarak içi alınan büyük Hindistan cevizidir ki, fakirler içine ekmek ve yemek koyarlar. Onun gibi o kasenin kenarı kıymetli, demirden çemberliydi. Rivayet Rivayet ki Hz. Enes, resul Ekrem hazretlerinin kadehinin halkasına, münasip olduğu mahalline gümüşten yahut altından bir halka takmayı dilemiş idi. Onu Enes'in annesi Ümmü Seleme'nin zevci Ebu Talha menetti ve buyurdu ki: "Ya Enes, Resul Ekrem Hazretlerinin yaptığı şeyi değiştirme." İmam Hacer rivayet etti ki: "Resul Ekrem Hazretlerinin kadehi şerifi Nadır bin Enes'in terekesinden 800 bin dirheme satıldı." İmam Buhari: "O kadehi ben Basra'da gördüm içinden" su içtim, dedi. İkinci hadis, Hazreti Enes buyurdu, ben Resul-i Ekrem hazretlerine içilecek şeylerin hepsini şu kadeh ile içirdim. Yani ondan bedel suyu, nebizi, bal şerbetini, südü içirdim. Yani zikredilenleri Resul-i Ekrem hazretleri o kadehden içerlerdi. Kadehin tavsili geçen hadiste geçmiştir. Hazreti, Hazreti Enes içecek şeylerden su ile başladı. Zira su, İçilen şeylerin en önemlisidir. Zira Hak Teala her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? buyurdu Enbiya 30. İçilen şeylerin biri de nebizdir. Nebiz hurma içeceği. O suya hurma veya başka tatlılardan koyarak yapılır. Üzüm, bal, buğday, arpa gibi. Nihayede beyan olunduğu gibi Resul-i Ekrem Hazretleri için gecenin evvelinde ''Nebiz yapılır idi. O gecenin gününün sabah vaktinde içerler idi. Ve gelen gecede içerler idi. Ve ertesi gün ikindiye kadar içerler idi. Eğer o nebizden bir şey baki kalır ise, hizmetçiler içerler idi. Yahut Resul-i Ekrem Hazretleri hizmetçiye emir buyururlar, o nebizi dökerler idi. Müslim rivayet etti ki, bu nebiz kuvveti ziyade etmede büyük menfaatı vardır.'' O nebizi üç günden sonra içmezler idi. Sarhoşluk veren şeye dönmesi korkusundan dolayı böyle yapılırdı. 22. Bab Resul-i Ekrem Hazretlerinin meyvesinin sıfatı hakkında varid olan hadisi şeriflerin beyanı hakkındadır. Rahab dedi ki, tüm meyveye fakihe denir. Bazılar nar ile hurmanın gayrı dediler. Kur'an'da Kur ikisinde de. Her türlü meyveler, hurma ve nar var. Rahman 68 Kavli şerifinde ve nahil ve rummanın fâkihe atfı ile bu ikisi arasında aykırılık iktiza eder. Hurma ile nar, meyveden sayılmış olmadığı İmam-ı Azam'ın görüşüdür. Zira İmam-ı Azam'a göre fâkihe odur ki onunla nimetlenip gıdalanma ve tedavi olunmaya halbuki hurma ile gıdalanma ve nar ile tedavi olur. Birinci hadis. Abdullah bin Cafer'den menkuldür ki buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri hıyar ile taze hurmayı beraber yerler idi. İmamı ı Kurtubi dedi ki bu hadisten anlaşılır ki yiyeceklerin tabiatına riayet olunmalı. Zira yaşlıkta hararet ve hıyarda soğukluk olmakla ikisi beraber yenildiğinde... Mutedil olurlar. Mutedil olan şey yenildiğinde mizacını tadil eder ve sıhhati korur. İkinci hadis. Hz. Aişe'den mervidir ki, resul Ekrem hazretleri karpuz ile taze ve olgun hurmayı beraber yerlerdi. Zira karpuz soğuk ve hurma sıcak olmakla hurmada olan sıcaklığı karpuzun soğukluğunu kırıp mizacı mutedil kılar. Muhaddisinden Ebu Davud ve Tirmizi rivayet ettiler ki, Resul-i Ekrem Hazretleri karpuz ile hurmayı yiyip buyururlardı ki, hurmanın sıcaklığı, karpuzun soğukluğunu ve karpuzun soğukluğu hurmanın sıcaklığını def eder. Tenbih, Türk lügatında bostan tabiri kavun ile karpuza şumulu olduğu gibi, batıhın dahi Arap lügatında kavun ile karpuza şumulu olması sebebiyle, Bazılar bu hadis-i şerifte batıhla Murat kavundur dediler ve bazılar dahi karpuzdur dediler. Zahir ve doğru olan karpuz olmasıdır. Üçüncü hadis Ebu Hureyre'den menkuldür ki buyurdu. İnsanların adetleri gerek sahabi olsun gerek sahabinin gayrı olsun bu idi ki. Her meyvenin turfandasını gördükte o turfandayı teberrüken, Resul-i Ekrem Hazretlerinin yüksek huzurlarına getirirlerdi. Ve dahi Resul-i Ekrem Hazretlerini kendi nefislerine takdim için yaparlardı. Ta ki Resul-i Ekrem Hazretleri hürmetine Allahu u Azimuşşan meyvelere bereket ihsan etsin diye. Şimdi Resul-i Ekrem Hazretlerinin huzur şeriflerine gelen turfanda meyveyi mübarek ellerine aldıklarında saadetle buyururlardı. Ya Allah! bizim meyvelerimize bereket ihsanı ile, ya Allah, bizim şehirlerimize bereket ihsan ile, ya Allah, bizim sa tabir olunan 140 gram ediyor kilelerimize ve met tabir olunan yani 18 litrelik ölçek tabir olunan ölçeklerimize bereket ihsanı ile. Burada sa ve müt ile murat bu ikisi ile ölçülen şeydir. Ya Allah, İbrahim peygamber senin kulun ve dostun ve peygamberindir. Ben dahi senin kulun ve peygamberinim. İbrahim sana Mekke için dua etti. Ben dahi sana Medine için dua ederim. İbrahim peygamberin Mekke için sana dua ettiği dua misullü. O, İbrahim peygamberin Mekke için ettiği duanın dahi bir misli ile. Ebu Hureyre buyurdu resul Ekrem Hazretleri turfanda meyveyi mübarek eline alıp zikrolunan duaları bitirdikten sonra gördüğü çocukların en küçüğünü çağırıp o turfanda meyveyi ona verirdi. Malum ola ki bu hadis-i birkaç mesele vardır. Birinci mesele, resul Ekrem Hazretleri zat ve zahirelerin bereketi için dua buyurdular. Zira zahire geçim işinin en büyük temeli olmakla beraber ahiret işlerine dahi ziyade yardımı vardır. İkinci mesele sağ bir ölçektir ki ona dört müt miktarı şey sağır. Ulemanın ittifakıyla ama müddün miktarında ulema ihtilaf ettiler. İmam-ı Şafii ve fukaha'yı Hicaz dediler ki, müt o ölçektir ki bir rıtıl ve bir sülüsü yani üçte biri ritli iraki miktarı şeyi alır. Ama İmam-ı Azam ve fukaha'yı Irak buyurdular ki müt iki ritli irakidir. Bir rıtıl. 130 miktar şeyi alır. Burada rıtıl 12 ukkiye değerinde ağırlık. Her ukkiye 40 dirhemdir. Bu ölçü Bağdat'a, Şam'a ve saireye göre değişiyor. Şam'da 480 dirhemdir. Üçüncü mesele İbrahim Aleyhisselam'ın Mekke hakkında olan duası Hakk Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Azim'inde. Ey Rabbimiz, ey Sahibimiz, namazı dost doğru kılmaları için ben Çocuklarımdan bir kısmını senin beyt-i hareminin yani Kabe'nin yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki bu nimetlere şükrederler. İbrahim 37. Ayet-i kerimesinde beyan buyurduğudur. Dördüncü mesele Resul-i Ekrem hazretlerinin hakkında buyurduğu, duanın semeresinin zuhuru, kendi zamanı saadetlerinde, Hulefai Raşidi'nin günlerinde, Medine-i Münevvere gayet ve gayet muazzam ve mamur ve müşerref olduğu ve hamden lillah, günümüze kadar Medine-i Münevvere mamur ve muazzam ve cümle müminin ve müminatın kalpleri o mukaddes yere müştak olması ve Resul-i Ekrem hazretlerinin buyurduğu duayı şerifin semeresindendir. Allah'a dileyene kadar Medine-i Münevvere'de o duanın semeresi görünmektedir. Medine hakkında Resul-i Ekrem Hazretleri'nin buyurduğu duanın semeresi bu vecihle zahir olduğu onun bir mucizesidir. Beşinci mesele Resul-i Ekrem Hazretleri'ne turfanda hediye geldiğinde huzuru devletlerinde ehl ve hayrıdan çocuk bulunur ise yaratılışların büyüklüğünün gereği bu idi ki. Başkasının çocuğunu ehl-i beyt üzerine tercih edip, o turfandayı başkasının çocuğuna verirlerdi. Altıncı mesele, Resul-i Ekrem Hazretleri kendisine hediye olan turfandayı, kendileri yemediklerinin hikmeti budur ki, herkesin elde etmesi ve yemesine güç getirecek mertebe çoğalmayıp da, sairleri yemesinden mahrum bulundukça, kendileri o meyvenin yenilmesini mürüvvetlerinden hariç görürlerdi. Dördüncü Hadis Rübeyye'a binti Muavviz'den mervidir ki buyurdu Amcam Muaz beni resul Ekrem hazretlerine gönderdi. Bir tabak ile o tabakta biraz taze hurma ve birkaç üstü tüylüce ufak hıyar konulduğu halde. resul Ekrem hazretleri hıyar severlerdi. Rübeyye'a binti Muaviz dedi ki resul Ekrem hazretlerinin huzur şeriflerine amcam Muaz'ın benim ile gönderdiği İçinde hurma ve ufacık tüylü hıyar olan tabağı getirdim. Halbuki yanlarında baki var idi. O takılar Resul-i Ekrem hazretlerine Bahreyn ismiyle meşhur olan beldeden gelmiş idi. O mübarek elini o tatlıdan doldurup bana verdi. Huliyye yani ta ki kadınların gümüşten ve altından ve cevahirden zinet için takındıkları şeyin adıdır. Resul Ekrem Hazretleri kereminden bir tabak taze hurma ve birkaç ufacık hıyar mukabilinde altın ve gümüşten bir avuç verdiler. kemal sahalarına ve tam bir münasebete riayetlerine delalet eder. Zira kadına zinet verici şeye ziyade layık olduğundan Resul Ekrem Hazretleri Rübeyya'a takıyı ihsan buyurması cihetiyle münasebete riayet etmiş olur. Rübeyya'nın bu hadis-i şeriften muradı, Resul-i Ekrem Hazretlerinin kemal-i sehalarını ve münasebete riayetlerini beyandır.